Hocama iki sorum var. Ben kapalı bir bayanım ama pantolon giyiyorum. Dinimizde tesettür nasıl olmadı demişler. Evet. Şimdi pantolon tabi eskiden sadece erkeklerin giydiği bir e, elbise türüydü. Şu anda bayanlar da giriyor, giyiyorlar. Şöyle diyelim bağlayalım biz. Eğer giyilen pantolon bir mantonun altında giyiliyorsa, pardisonun altında giyiliyorsa... Yani bir Müslüman hanımefendi pardisosunun altına giyebilir. Hatta belki ikimiz zaman onlar için daha uygun da olabiliyor hareket ederken hı hı. açılmama açısından. Ama böyle sadece bir pantolonla bir hanımefendinin özellikle dar bir pantolonla hanımefendinin gezmesi ve bunu tesettür sayması uygun değil, doğru değil. Yani eskiden bizim hala var mı bilmiyorum Adana gibi yerlerde kadınlar şalvar giyerdi. O da pantolon değişik kültür evet. ama Köylerde de belki hala var. Onlar çok farklı şeyler. Yani çok uygun şeyler. Hiçbir tarafını belli etmiyor. Hatların hiçbiri belli olmuyor. Belli olmuyor yani fiziğini. Bu olabilir. Ama şimdi günümüzdeki pantolonlar yani bir bayanın böyle bir pardüsü olmadan veya dize kadar tur, ne diyorlar ona? Tunik derler hocam. Tunik yani. denilen Kap şey diyorlar. yani. Hadi böyle bir şey olmadan sadece pantolonla çıkıp giymesi ve bununla tesettür emrini, Rabbimizin tesettür emrini yerine getirdiğini zannetmesi çok uygun değil. Burada şunu müsaade ederseniz ifade edeyim. Bu tesettürle alakalı bu kavram da hakikaten biraz e, haş o kelime kirlenmez ama farklı böyle bir yoruma tabi tutulmaya başlandı bazı bacılarımızı görüyoruz. Onlar bizim bacılarımız, kardeşlerimiz. Bakıyorsunuz başlarını örtüyorlar. Ancak altından giydikleri kıyafet o başlarını örttüklerine hiç muafık değil, uygun değil. Evet. İşin kötü tarafı, yeni yetişen gençler de onlara bakıyorlar. Diyorlar ki demek tesettür böyle doluyormuş. De böyle değil. Yani tesettürün kelimesi bile hatta türediği kelime bile tesettür tefaül babından türiyor. Bu gramer açısından bir şeyi yapmak için külfet gerektiren bir şeyi yapmak ve zahmet çekmek onu yapmak için. Tesettür demek bir bayanın kendisini göstermemek için, güzelliklerini ifşa etmemek için gayret etmesi demek. Ama şimdi hanımefendi diyelim bir tesettür giyiyor. Hı. Tamam biz karşı değiliz pahalısını da taksın ama tesettürsüz gelse o kadar ilgi çekmeyecek emin olun. Yani tesettürsüz gelse o kadar ilgiyi çekmeyecek. E hani tesettür ilgiyi çekmemek için giyilen kıyafetin adıydı? Burada Müslüman bacılarımızdan benim ricam, kızlarımızdan ricam. Yani biraz daha böyle tesettür neyse onun mantığına uygun. Hareket etmek sadece kıyafetle de değil. Ondan sonra tesettürü giymişse İslam'ın adabına konuşmasında edemine riayet edecek. Ve nitekim dışarıda bazı insanlar şöyle değerlendiriyor. Diyor ki bak bir de başını kapatmış bir de tesettürlüdür ama bir gülmesi mahallenin öteki ucuna gidiyor. Yani bunu dedettirmemeliyiz. Veya sürdüğü koku bakıyorsunuz tanerelere gidiyor. Bunlar uygun şeyler değil. Dolayısıyla kamil bir tesettür içerisinde olmak İslamın emrettiği tesettür yerine getirmiş olmak için şarttır. Evet.